Delil-i müellif Türki rahimehullah. Delil-i zebh kıvlühu ta'ala. Nelek zebh? İsmi. Ne kesme. Kurban kesmeye yani ne diyoruz biz? Ez-zebh diyoruz. Bunun delili Allahu Teala'nın şu sözüdür. Kavlühu ta'ala Kul inne salati de ki inne salati benim namazım ve nusuki kurbanım. Namaz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 ve memati hayatım yaşamım ve memati ölümüm ölümüm hayatım yaşamım ve ölümüm lillahi rabbil alamin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Beni yaratan ve beni öldürecek olan da kimdir? Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Hayat vermek ve öldürmek neyin vasıflarından? rububiyetin vasıflarından. Onun için Rabbil Alemin diye bitiyor ayet-i sonra. ve kurbanım. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La <gülüyor> şerike leh. Onun hiçbir şeriki yoktur. Onun ibadet konusunda buradaki nef yolunan inkar olunan dolunan ortaklık, şeriklik hangi ortaklık? Rububiyette ortaklık mı? Hayır. Çünkü Allah-u Teala'nın rububiyette ortak olduğunu söyleyen insan var mı? Yok. Peygamberimizin azalı düşmanı Mekkeli müşrikler bile Allah-u Teala'nın yaratıcı olarak tek yaratıcı olduğunu, rızık veren olarak tek rızık veren olduğunu kabul ediyorlar. La şerike leh Buradaki şerikinin olmadığı tevhidin kısmı hangi kısımdır? Uluhiyet. Uluhiyet tevhidi. Ve bizâlike, işte bununla tu. Allah Resulü diyor ki bununla emrolundum. Yani Allahu u Teala'ya şirk koşmadan ibadet etmekle emrolundum. Ve ben evvelül muslimin. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Ve ene el muslimin. Peki, buradaki Müslümanların ilkiyimden kasıt nedir? Bu ümmetteki Müslümanlar. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Birçok Allah'a teslim olmuş, tevhidi tahkik etmiş, yaşanmış, hayatta gelmiş insanlar var. Öyle değil mi? Yani Müslümanların ilki bu ümmet içinde. Muhammed ümmeti içinde Müslüman olanların ilki kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet bu şekilde. Diyor ki, Şeyhul İslam i̇bn Allah. Teymi ma وَمَا يَجْتَمِعُ فِي اِذَا قَارَنَهُ الْا۪يمَانُ وَالْإِخْلَاسُ مِنْ قُوَّةِ الْيَق۪ينِ وَحُسْنُ الظَنِّ بِهِ اَمْرٌ عَج۪يمٌ Hayvanı boğazlamak ile onu boğazlarken insanın kalbindeki iman ve ihlas bir araya geldiğinde ve bununla birlikte yakin, kalpteki yakin ve allah Teala hakkındaki hüsnü zan bir arada olduğunda çok diyor acayip, hayret edilecek neler olur ortaya çıkar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 Allah lanet etmiştir. Her iki manada var. Yani Allah lanet etsin. Peygamberin duası, bedduası. Lan Allah. Yahut, bunu şöyle de anlayabiliriz. Allah lanet etmiştir. Kime? Men li gayrillah. Allah'tan başkasına, kurban kesene Allah ne yapmıştır? Lanet etmiştir. İlim ehli kurbanı şu çeşitlere ayırıyor. Diyor ki, Büyük şirk olan kurban. Şirk olan kurban var. Bu taabbud maksadıyla, ibadet maksadıyla Allah'tan başkasına, Allah'a yapılırcasına yapılıp kesilirse buna ne diyoruz arkadaşlar? Şirk. şirk. Ve büyük şirktir bu. Büyük şirktir. şirktir. Kişinin bütün amellerini boşa şey çıkarsın. İkincisi, küçük şirk olan kurban var. Nedir o küçük şey kurban? Riya. Bravo. Gösteriş için. Gösteriş için kurban kesiyor adam. Hayvanı almış pazardan. Kesin. En besili hayvanı almış. İnsanlar vay be adama bak. Nasıl da kurban kesiyor her sene desinler diye. Riya. Buna da ne diyoruz? Küçük şey diyoruz. Bidat olan kurbanlar var. Üçüncü çeşit kurban çeşidi bidat kurban. Adam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 Bir şey. Hayır, bu bidat. Burada şirk yok. Burada adam Allah için kesiyor. Allah'a yakınlaşmak için kesiyor ama elirlediği kestiği zaman dilimi bidat olan bir zamandır. Yani bu bu ikrama gidilmez. Bu ikrama da icabet edilmez. Anladık mı yani? Çünkü elimizde diyor ki et-tabi'u'l-tabi'. Asıl mesele bunun bidat olmasıdır. Bidate bağlı olarak kesildiği için de yenmemesi gerekir. Ha, ama hani et getirilmiştir, verilmiştir, bu et ne yapılır, israf edilir mi, edilmez mi? Bu ayrı bir mesele. Bunu ayrı bir şekilde incelenir. İlim ehliye sorulur. Hani bunun israf edilmeyeceğiyle alakalı fetva veren alimler var. Hani adam sana eti getirmiş, bırakmış. Kıymayı, köfteyi. Ee, sen şimdi bunu hani alıp atarsan bu tarafta israf olacak. Ama asıl itibariyle bu davete icabet etmek, gidip oradan yemek caiz değil, yemeyeceksin.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 Asaptan et almayalım diyor Fatih abiden eti... ...almayalım diyor. Fatih abiden diyor... ...hayvanı alalım, kendimiz keselim diyor. Eti paylaşalım diyor. Buna da ne diyoruz biz? Mubah kurban diyoruz. Demek ki kurbanlar kaç çeşit? Bu zikretimize göre... ...sekiz çeşit kurban var. Bir, tekrardan hızlı bir şekilde sayalım. Şir, büyük şirk olan. iki ...küçük şirk olan. Üç, e, bidat olan. Dört, haram olan. Beş, mekruh olan. Altı, vacip olan. Yedi, sünnet olan... Evet.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 Caminin önünde kabir var, mezar var, var. Evet. Birçok evlerin bahçesinde mezar giriyor. Bu da doğru bir davranış.